وَمَن تَبِعَهُمْ بِصِدْقٍ وَإِحْسَانٍ وَإِخْلَاصٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ بُغُن جِهَاد DERSİNİN 2. dersini yapıyoruz. Birinci derste cihadın çeşitleri ve hükümlerini işledik. Bu derste faziletini cihadın ve cihad asnasında düşmana galip gelmen sebepleri. Bu kişi çok önemli meseledir. Birincisinde cihadın faziletini anlatacağız. İkincisinde de Düşmana nasıl galip geliriz? Hangi sebeplere sarılsak galip geliriz. Çünkü biz biliyoruz düşmana galip gelme gelmek üddetten sayı ile değil. Asıl galip manevidir. Onu da anlatacağız inşallah. Şimdi biz cihadın kıssacası birinci derste çeşitlerini anladık. Dedik ki asıl cihad Tanımı nedir? Ki tanımı var. Bir genel cihat, her şeyi Allah yolunda yapsan, çaba göstersen bu bir cihattır. Allah bütün salih emelleri emretmişse bunu yerine getirmek, bu yolda çaba göstermek, engeller aşmak bu cihattır. Hangi yasakları Allah Teala yasaklamış, onun önünde durmak, çaba göstermek bu bir cihattır. Bu ister elden olur, dilden olur, nefisten olur. Bu hepsi cihattır, bu genel cihattır. Yani bütün Allah'ın emirlerini yerine getirmek, nehilerin önüne durmak cihattır. Emirlerini yerine getirmek, emirlerinde kendimizi zorlamak bu cihattır. İbadettir. Sabah kalkıyorsun, abdest yapıyorsun, abdest alırsın, camiye gidiyorsun, zekat veriyorsun, oruç tutuyorsun. Bu hepsi bir çabadır. Bu kendimizden bir aziyet vereceğiz, sabır edeceğiz. Hepsi bunlar cihada dahildir. İki masiyeler. Masiyeler nedir? Allah'ın yasakladığı meselelerin önünde durmak. O da o da kime cinayettir? Şeytan'a cinayettir. Kim masiyeyi teşvik eder? Şeytan. O zaman şeytanla cihat nedir? Nefisten cihattır. Çünkü şeytanın tek giriş noktası var. İnsanı elde edebilir, o da nefistir. Nefsin kapısını kapadın, şeytan giremez. Onun için şeytan ve nefisten cihad etmek nedir? Allah yolunda, bu da Allah yolunda cihadın çeşitlerinden birisidir. Eydir bu cihadın genel tanımıdır. Hayatın bütün şartları içindedir. Her şeyi Allah rızası için yapsan bu cihattir. Her şeyi de Allah rızası için bıraksan, Allah'ın istediği şeyleri bıraksan bu cihad. Bu genel tanımıdır. Bir de özel tanımı nedir dedik? Cihadın özel tanımı... Allah yolunda savaş etmektir. Allah yolunda savaş etmektir. Allah yolunda şerti dedik nedir? Şerttir. Yani vatan için, sevgili için, kan davası için vesaire bunlar Allah yolunda değil. Allah yolunda olan cihad, kıtaldır, Savaştır, Allah'ın dini üstün kılsın. Bunu da Allah Teala ayetlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buna açıklıyor. Soruyorlar ya Resulallah, Allah yolunda cihad nedir? Diyor kim isterse Allah'ın dini yücelsin, yerde hakim olsun. Budur. Bu da cihadın özel anlamıdır. Ki bütün fıkıhi kitaplarda cihad kelimesi getse Aslında önce buraya atf olunur. Nefis cihadı, şeytan cihadı bunlar çinci planda gelenlerdir. Bunlar ne zaman gelir? İlle çişere düşülsün altına. burası soğuk edilsin buna. Asıs, asal, asas olan fıkıh kitaplarımızda, şeriat kitabında, Kur'an'da cihad dedi, asas olan kitaldır. Nasıl asas olan hadiste, ayette ve hadiste namaz dedi, beş vakit ferz namazdır. Oruç dedi, Ramazan orucudur. Zekat, sadaka dedi, zekattır. İşte cihad dedi, Allah yolunda savaşmaktır. Buna çokladık. Hükmünde dedik cihad, birinci anlamıyla cihad, her insanın üzerine vaciptir. Cihad edeceksin. nefsille cihad edeceksin ki, Allah'ın yollarını, işler, emirlerini ve nehilerini, nehilerin önünde durup, emirlerini yere getirmek için. İkinci cihadın hükmü nedir? Allah yolunda savaş etmek dedik, farzi kifayedir. Farzi kifaye nedir? Yani bir kısım Müslümanlar bu cihadı yapsa, diğer kısmın üzerinden o cihat düşer. Güncel meseleye de geldik. O da nedir? Bir de ümmette cihadı yapanlar var mı? Var ama sayıları, üddetleri yetersiz olduğu için bugün de bütün ümmetin üzerinde cihat nedir? Farz-ı kifaya değil, farz-ı indir. Ne zaman farz-ı kifaya olur? Bir ümmet, ümmette Müslümanlar orduları var, ümmeti savunuyorlar. Evet, burada savunan var ise bizim üzerimizden düşüyor. Ama savunan var ama yetersizdir. Düşman her zaman galip geliyor, o zaman ümmetin üzerine ferz olur. Bu ferzlikte de dedik çeşit çeşittir. Eğer benim gücüm yok ise gideyim, bücündeci gibi güncel sınırlar var, benim üzerime ferz olur maddi yanıtların yanında durmaları lazım. Bir de ferz olur bunların medyada bunların cihadını yapayım. Medya dediğimiz yani e, bunların e, zulümlerini anlatacağız, propagandasını yapacağız yani bunların bunlar zulmü uğramışlar işte bunlar ha haklı savunmaları var yapacağız. Üçüncü en önemlisi bunlar için cani gönülden cihad edeceğiz. O da nedir? Bunları kendi meselemiz yapacağız. Nasıl senin burada karsuğunda bir hançer var ise dolaşıyorsan içinde 24 saat bunu dert edersin. He? Bizim de karşımızda bu olacaktır. Çünkü ümmet orada eziliyor. Biz burada yan yatmak yoktur. Gece kalkacağız, namaz kılacağız, dua edeceğiz bu cahitler için. Allah olarak elimizden bu kadar geliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki münkeri vaciptir teghir etmek. Eğer yapamıyorsan elinle Dilinle yaparsın. Dilinle yapamıyorsan kalbinle yaparsın. O da nedir? İmanın en zayıf noktasıdır. E biz de buradan ne yapacağız? Cihadın cinsi üzerimize dedik vaciptir. Ümmetin üzerine bugün de cihad etmek vaciptir. Her yerde insanları kesiyorlar. Amerikan geldi Çi devletimizi işgal etti. Ondan sonra düşmana teslim etti. E bütün Arap ülkelerinde gördüğünüz hal. Bugün de Suriye'de kesilir. E bize ne biz Suriyeliler kardeşlerimizdir. E biz, bizim ülkemiz değil diyemeyiz. O ümmetten bir parçadır. Nerede İslam beyrağı kalkmış bir gün o ümmetten bir parçadır. Arap kardeşlerimiz olsun, Bosna'da bundan önce olsun, Çeçenistan olsun, Rusya olsun, e, Cumhuriyetler olsun. Nerede? Müslüman ülkesi işgaldadır, zulümdadır. Bizim üzerimize cihat vaciptir. Elimizden geldi elden yaparız. Gelmedi dilden yaparız, Maldan yaparız, hiç olmadı duayla yaparız. Elimizden bu kadar gelir. Cihad vücubeti ümmetin üzerinden düşmüyor. Ne zaman Müslümanların güçlü devletleri oldu orduları var, evet ben orada da değilsem cihad üzerime benim üzerime fers değil. Ne zaman fers olur? Ne zaman Müslüman yönetici bütün ümmeti sefer birliğe çağırsa o zaman fers olur. Bunu da anlattık. Kısacası bir hatırlatacak. Ondan sonra cihadın bir noktada var. Onu da anlattık. Özetlemekte fayda var. Bir kısım insanlar cihadı bazı ayetlerden iptal etmek istiyorlar. Diyorlar Çift, şimdi biz aslında biz cihad dedik şekildir. Cihadın kafirlerle savaş yapmak ki şekildir. Birincisi asas cihad Kur'an'da nasıl dedik cihad terimi geçti düşmanla, çafirden savaştır. Şeriat kitaplarımızda, Kur'an'da, tefsirlerde, hadiste, açıklamalarında, fıkıh kitaplarımızda cihad dedik cihadu talab. Bir de cihadu difa' var. Cihadu talab nedir? Biz cidip düşmana tebliğ için cihad yapacağız. Kabul etmese kılıçtan onu boyuna eğdireceğiz. Asıl cihad budur. Buna savuk onur. İkinci şekil cihat kafirlerden talaptır. Biz yerimizde durmuşuk du, e, difa'tır. Biz yerimizde durmuşuk. düşman gelip arazimize giriyor. Biz kendimizi savunmak zorundayız. E bir kısım insanlar iyi niyetliler, iyi niyetli olmayanlar da var. İyi niyetliler diyorlar, bu cihat artık yoktur. Ne zaman Müslümanların devletleri olur, beyraklar olur, Osmanlı devletinden sonra bu yoktur. Ne zaman ordumuz olur? Onun için bu cihadın kokusunu çıkartmayalım. İslam'da cihad batıya hoşgörü görü görünelim İslam'da cihad sadece deriz nefsi savunmaktır. Bunu da niye diyorlar? Çünkü bunu Birleşik Devletler bile kabul ediyorlar. Yani İslam düşmanı bile kendi aralarında bunu kabul etmiş. Bu hoş hoşgörü düşmana görünelim. Bu da yanlıştır. Bunu da İslam dini kabul etmiyor. Sen doğruyu anlatacaksın. Doğru din budur. Din değişilmez. Dinin hükmü budur. Anlatabildim mi? Eydir bundan mesele ne? Niye biz bunu kabul etmiyor alimlerimiz? Çünkü bu cihadın ruhunu, özünü ümmette yeni nesilde ne yapıyor? Öldürüyor. Onun için e, Arabistan'da Arabistan bir günde şeriat devleti diye bağırıyor, ilan ediyor. 11 Eylül'den sonra Amerikan baskısıyla eğitiminde İlk okuldan, üniversiteye kadar ne kadar cihat hükümleri var hepsi kaldırıldı. Amerika'nın baskısıyla. Neden? Çünkü dediler ki siz bu cihadı öğretiyorsunuz. Bu nesil hepsi çıkıyor. 11 Eylül'de uçakta bulunanların 18'den asıl 15'i şutludur dediler. Siz bunları okutmayacaksınız. Onlar da tabii ne orduları var, ne havlu var, ne kuvvet. Çünkü Şeriat'e muhalifdiler bu konuda. Allah diyor ve iddu. Hazırlanın onlar için. Biz yan gelip yatmışız. Onun için ümmet zayıf düşmüş. Düşman da haklıdır. Piyasa çalışanındır. Düşman gece gündüz çalışıyor. ede dünyaya ele geçirmiş. Biz ne yapmışız? Yatmışız. Bu yatmak ne zaman başladı? Osmanlı'nın son döneminden başladı. Her tu orta döneminden. İşte alimler meşgul oldular. Matbaa bile caiz değiller dediler. Diş dolgusu caiz değil. Teknolojiye karşı çıktılar. Ümmet geri kaldı, düşman da geze gündüz testere gibi çalışıyor, devletin yer, yer, yeri işgal etmiştir. İşte bu cihadı iptal etmek yeni nesilde neyi iptal etmektir? Cihad ruhunu, eğitimi. O zaman biz ne oluruz? Düz musulman. Eçmeği verirler elimize, başımıza çalarlar, yan çalarlar başımıza elimizden alırlar. Böyle bir Müslüman istiyorlar. Düşman işini biliyor, biz bilmiyoruz. Düşman biliyor. Bu ümmetin dinamiti, pili, gücü nededir? Cihattadır. Cihad ruhu, imanı bile yüceldir. Cihad lafı insan duyarken cihat hikayelerini sahabenin hayatından, mücahidler hayatından insanlar duyarken, hele bir günde görerken insanın bile imanı artıyor. Onun için düşman bizden daha zekidir. Bizimkiler düşmana İster bilerek, ister gaflata düşerek ne yapıyorlar? Uyuyorlar. Cihad ruhunu şey i̇şte bizim zaten dinimizde cihad dedi nefis cihadıdır. Düşman da yerimize geldi. Verdi, vacip olur üzerimize. E nasıl vacip olur üzerimize? Yarın düşman tamam. Eyvallah dedik size. Ferazen dedik. Ha? Yarın düşman yerimize girdi. Sen ümmette cihad ruhunu yetiştirmemişsin. Pilini attırmamışsın. Gücünü vermemişsin. Yarın bu nasıl ülkesini savunacak? Biz gidip evet batılılara hoş görünelim. Gidip düşmana savaş açmıyoruz. Açmıyoruz. Ama yarın düşman yerimize girdi. Nasıl bunun karşısında duracağız? Bunun karşısında ne yaparız? Duramayız. Çünkü sen adama savaşı, gücünü, cihadın ruhunu öldürmüşsün. Bugün de demişsin birleşik devletler var. Kimse kimseye saldırmaz. Öyle bir şey olsa gideriz, şikayet ederiz. Ya ne yazar? Zaten o dediğin kurum çafirin elinde. İstediği zaman öttürüyor. istediği zaman öttürmüyor. Bak İsrail ne kadar tecavüz ediyor, kararları aşıyor. Hiçbir zaman ceza kesmedi ona. Ama İrak kuvvete girdiğin olduğu yer yerinden oynadı. E işlerine geldi çifte standart. E sen buna mı ediyorsun İşte bu yanlıştır arkadaşlar. Doğru olan nedir? Biz bu ümmetin, neslin ruhuna cihad işler, işletiriz. O değil ki illa cihad işlettik, kalkın elinizde alın bıçağı öldürün. İslamiyet'te bu cihad değil. Sokakta geçen kafir öldürmek, İslamiyet'te bu bir hedef değil, cihadın hedefi de değil. Cihadın hedefi her kafir öldürmek değil. İslam'ı tebliğ etmek için kafir engel olsa öne alınır. Bir de değilmez biz dört, dört arkadaş burada oturduk hadi gidelim tebliğ ederim kim durdu önümüzde öldürerim. Bu da caiz değil. Bu İslam devletinde öyle yapanın da canı alınır. Cihadı kim yapar? Devlet yapar, kurum yapar. Böyle değil dört kişi kalksın cihad yapsın. Ha bugün günde yapıyorlar mücahitler. Bugündeki cihad ayrıdır. Bu senin savunduğun cihattır. Senin savunduğun cihad nedir? Cihadı difa, savunma cihadı, bunu Birleşik Devletler de e, izin veriyor. Bu da nedir? Bu cihad aslında cihade gitmek. Birinci cihad, cihadı talibe gitmek, ana babanın razılığı şarttır. Ana baban dese, evet cihade gitme. Sen gidemez. İlla çizinler olsun. Ama savunma cihadında ana babanın ana ayağından tutsa. Get diyeceksin lan, ayağına çalacaksın, çıkacaksın. Çocuk bile babasından izin almaz, çöle bile efendisinden izin almaz. Kadınlar bile kocalarından izin almadan çıkabilirler cihada. Ki cihat kadına ferz Ama savunma cihadında, e bu cihattan bahsediyorsan evet, adamlar gitmişler bir dağa bir köşeye cihat ediyorlar. Burada nedir? Edik şey yoktur. Bu cihat ayrıdır. Ama cihad talab talep ruhu bu cihattan... Difa cihadını insanlara öğretmekten cihadın ruhu geri gelmez. Çünkü biz geleceğiz şimdi cihadın faziletine, bakarız hepsi cihad-ı talaptadır. Cihad-ı difa ile ilgili bir şey yoktur. Sadece bir hadis var. İşte kim malını savunuyorsa, kim canını savunuyorsa o şehittir Resulullah diyor. Ama bütün hadisler neyi anlatıyor? İslam yolunda savaşmayı anlatıyor. Asıl, asal, asal cihad budur. Zaten bu cihada bu, böyle bir nesil yetişmeyen yarın savunman da yapamaz. Neye göre yapar? Sen şeytanla cihadı çok iyi öğretmişsin ona. Nefisten cihadı öğretmişsin. Onun için allah Teala ne diyor? وَعُدُّ لَهُمْ مَا سْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Hazırlanın. Elinizden geldiği gücünüzü hazırlayın düşmana karşı. güçlenin, Kuvva? Kuvatlı olun. Neyden oluruz? Bedenimiz, silahımız, füzemiz, tankımız, hepsi kuvvetli olur. Ben cengavar yetiştiririm ama eline kılıç vereyim bu zamanda ne yazar? Eline klaşın vereyim ne yazar? Ölümünü yazar adamın. Bu kuvvet değil. Asıl kuvvet bir günde dendi. Teknolojiye savaşıdır. Her şeyde ne yapmışlar? Adamı yetiştirir. Eskiden kuvvet gücü vardır. Şimdi fikir gücü var ama yanında da kuvvet gücü var. Fikir gücünü attırmak için, kuvvet gücünü attırmak için ne lazım? Güclü bir iman lazım. O da cihadın eğitimiyle olur. Evet bunu biz geçen derste anlattık. Şimdi gelelim e, bir de cihadın neyi vardır dedik. Cihad niye bular çizsin şey yapıyorlar? Çünkü cihad dört aşamada ferz olundu. Bunlar delilce getirirler. Cihadı öldürüyorlar. Aslında İslam'da bir kısmı daha ileri gidiyor. Aslında talap cihadı yoktur. Yani biz durduğumuz yerde gidip ülkelere saldırmarız. Böyle bir cihad yoktur diyorlar. Sadece biz kendimiz salınıyoruz. O zaman siyer okumadınız siz. He? Siyer. Resulullah durduğu yerde niye gidiyordu? İşte Bedir savaşının sana şeyini veriyorlar. Örneğini veriyorlar. İşte Resulullah gitti sadece çarvan ele geçirsin. Çünkü mekkeliler olar. Ama o üçüncü aşamadır. En son aşamada Allah Teala dedi sizin için yazıldı, vale uçuruktur. İkrah ediyorsunuz ama sevmediğiniz şey belki sizin için hayırlıdır. Bir de ne dedi? Tüm olarak savaşın, hatta Allah'ın dini yer üzerinde hacim olsun. Bu dördüncü aşamadır. Bu noktayı koydu. Cihad yeri kıyamet gününe kadar nedir? Devam edecektir. Allah yolunda cihad kıyamet gününe kadar devam edecektir. Evet. Şimdi Celal'in cihadın faziletini. Cihad dedik fazileti nereden bilinir? Allah subhanehu ve teala cihadı İslam'ın zirveti senamil İslam. İslam'ın neyi yaptı cihadı? Nuktesi. En üst noktası zirveti yaptı. Buradan bilinir işte. Cihad niye önemlidir? Çünkü en zirvesidir. İslam'ın en zirvesi ibadetlerde nedir? Cihattir. İyidir bu cihadı yapan o zaman nedir? Bu cihadın bu kadar yeri var. Şimdi biz geleceğiz hem cihadın faziletine hem mücahidlerin faziletine. Ama cihadin yeri var ise kim o fiili işliyorsa demek ki o da yüce adamdır. Cihad mucahitler niye yücediler? Çünkü Allah yolunda mallarını ve canlarını koymuşlar. En büyük mücahid malını koyar canını koyar. Malı yok ise canını koyar. Canı yok ise ki yapamıyor. Güçsüzdür, hastadır, fakirdir, gücü yoktur. Neyini koyar? Malını koyar. Bunlar nedir? En büyük mucahitlerdir. Onlar mucahit Allah yolunda hayatını koyduğu için Allah'ın en özel has adamları sayılır. Bu da bilmiyorum geçen ayet açıkladır mı? Geçen der Tövbe 111'i. 111'de ne diyor Allah Subhanehu ve Teala? İnna <Sesan> Allah istera minel mu'minina enfusuhum ve amwaluhum bi an diyor ki Allah subhanahu ve taala müminlerden satın aldı. Yani müminlerden bir ticaret yapıyor. Allahu Teala yaratan, halik kendi kullarıyla ticaret yapıyor. Niye? Aslında Allah Teala'nın ihtiyacı yoktur. Ama kendi kuluna ne olsun, Çendi kuluna faydalı olsun diye, yararlı olsun diye bir ticaret yapıyor, sunuyor. Nedir ticaret? Bak bir yerde ne diyor Allah Teala? Durciwaman yakrudullah kardan hasana. Kim Allah'a har... kargi hasan verir, borcu verir? Ya Allahü Teala yaratın xazaen arzu ve şamawat onundur. Ama senden borcu istiyor. Bu nedir? Aslında çiyan cinayet olar sene. Yani bilmiyorum Türkçede yetersiz Türkçe bir dane sene keşkeş çekiyor yani peşkeş peşkeş yaşıyor yani istiyor sana yardım etsin detaylı yollarda. Allah Teala istiyor müminlere yardım et. Kim bana borç verir diyor? Aslında bana değil. Benim rızamtın kim bir kula borç verir. Onun için Allah Teala diyor ki: "Ey kulum ben hasta oldum beni ziyaret etmedin kıyamet gününde. Ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edeyim seni Rabbil Alemin?" Bilmiyordum benim bir Müslüman kulum hasta oldu. Gitsen onu ziyaret etsin. Beni ziyaret etmiş olursun. Bak gördün mü nasıl din birbirine bağlıdır. Allahu Teala ne diyor? Size bir ticaret sunarım. Karşılığını ne veririm size bu ticarette? Siz önce ticaretin anlaşması nasıldır? Siz bana malınızı, canınızı verin. Malınızı, canınızı verin. Bunun karşılığında size ne vereceğim? He? Diyor ki: İnnallah iştera min al mu'minin anfusu muammalum bi anne Bunun karşılığında size cennet vereceğim. Yani siz bana malınızı verin, canınızı verin, karşılığında cennet. Bu bir ticarettir. Sen gel bu kadar para ver bana, Ahmet kardeş. Ben sene sene sonunda bunu çalıştırayım, sene bu kadar para vereyim Bu ticarettir. iş ne gelirse ol, imza taldın. Sen bunu kim ile yapıyorsun? Allahu Teala ile. Waman astaqumin Allahiki ile. Allah'tan en sağlam sözü olan olur mu? Olmaz. Burada ne çıkıyor ortaya? Mücahitler ne kadar yücediler, ne kadar yüksekler çıkıyor. Allah Teala kime? Sen kime teklif edersin ticaretini en sevdiğin insana? Ya e Allah-u Teala'nın en sevdiği insanlar kimlerdir? He? Müminlerdir. Bak ticareti demiyor Müslümanlara dedim. Çünkü kim nefsini koyar hin yerinde malını koyar? Sadece mümin koyar. Düz Müslüman koyamaz. İmanı o kadar zorlamaz onu. Ama mümin aşamasına celal lebbeyk diyer. Allah-u Teala. Allah-u Teala seni ortaklığa çağırıyor. Ticarete çağırıyor. Sen ne dersin? Lebbek. E biz neredeyiz bir günde? He? Tam tersine. Mücahitler bizim şerrımızdan kurtarmıyor. Bırak şimdi biz onlara yardım etmekte. İyidir bir de vasıflarını veriyor. Bu ticaretin vasfını veriyor. Diyor ki, Yükatilûne fî sebilillah. Allah yolunda kital ederler. Müminler Allah yolunda kital ederler. Onlar benimle imza atarlar. Karşılığında cennet var. İyidir. Kital dedik nedir burada? Kafirden savaşa giden. Asıl nedir burada dedik? Biz gidip İslam'ı yaymak için kital ederiz. Yen de kendimizi savunmak için kital eder. Feyektulun ve yuqtelun. Yani öldürülürler, yen ölünürler. Ben öldürüyorum, ölmüyorum. Ama ne var? Sonuçta benim için cennet var. Yen yani o savaşta öldüm. Ne var benim için? Şey, şehadet var, cennet var. Testere gibi gidip kesiyorum, gelip kesiyorum. Öldürsem ben cennetliyim, ölsem ben cennetliyim. Ama bak bir mücahid savaşta şehit olmadı. O değil, kabul değil Allah-u Teala'ya. O belki ördektir, insaniyetsin. Bir de nedir? İmtihandır o, o mucahitsin Sabit kıldıkça, mucahitlerin imamı kimdir? İslam'da, Resulullah'tan sonra. He? Hayır. mucahitlerin imamı Allah'ın kılıncıdır. Kimdir Allah'ın? Hazret Halid. Halid dip Velid, mücahitlerin imamıdır, Allah'ın çekilmiş kılıncıdır çahırların üzerinde. Ama Hazret Halid nerede vafa? Allah'ın emrin bitirdi yatakta. Ne dedi? Dedi vallahi canımda bir bir bir parmak yer yoktur, yani mızrak yarası, yani ok oh yarası, yani kılınc yarası var. Hayatı hiçbir savaşa girdi galip e, kaybetmedi. Ama yatakta öldü. Dedi ben öyle canım çok temenni ettim şehadeti ama bugün de e, hasta bir diyeveci gibi yanında uyuz bir diyeveci gibi yatakta ölüyorum diyor. Kendini küçüklüyorum. Ama bu değil Allah kabul ediyor. Allah peşin onu kabul etmiş. Çünkü ticarette başarılı çıktı son nefese kadar da bir Allah'ın kılıncıdır. Allah onu onaylamış şahadette. Demek ki yen ölürsün Yen yani öldürmeye devam eders. Allah sana hayatı vermişse de o da sana bir mücafaattir. Hem bu hayatı, keyfini çıkartıyorsun hem o bir dünyada mücahidsin. Ve yuhtelun Ölsen zaten şehitsin. Ve'den aleyhi hakka. Bu Allah'ın bir vaadidir, haktır de bu. Yani ne gerek var? Sen halıksın ya Rabbim. Ama vurgul olsun diye. Şeytan gelip yolları kapatıyor Rabbil Alem'in. Har da bunu nerede bütün kitaplarında bunu söz verdi? Ne diyor? Fit Taurati, ve İncili, ve Kur'an. Tauratta Hazret Musa'da bu inmiştir. Kim benim yolumda savaşta bu ticaret olurdan da yapılmıştır. İncil Hristiyanlardan Hazret İsa'nın etrafındaki havalar de yapılmıştır. Ondan sonra Kur'an'da da bu var. وَمَنْ أَوْفَى بِأَهْدِهِ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan daha sözünde duran kim olabilir? Buna gerek var mı demeye? Ama Allah Teala diyor ki vurgulu olsun. هَسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمِ الَّذ۪ي بَا يَعْتُمْ بِهِ Ondan dolayı imza atanlara bu kontratın altına ne diyor? فَسْتَبْشِرُوا Alın müjdenizi size. Alın müjdeniniz muhakkak ciddi. Vuku bulacaktır. Ve zâlike fauzul azim Bitmiyor müjde, üzerinde müjde geliyor. İşte bu kontrate imza atanlar, bu bu yolda sabit kalanlar Haldi bin i Velid gibi he? işte bunlar en büyük kazancı elde etmişler. En büyük kazancı nedir? Allah'ın taşından, azabından kurtarıp cennete girmektir. Çünkü ebedi hayat cennettir. Bitti de. İşte ondan dolayı arkadaşlar, mücahitler o kadar diler. İnsanlar evlerinde uyurken, yataklarında yatarken mucahitler Allah'ın kelimesi la ilahe illallah yer üzerinde hakim olsun diye cihad yaparlar. Yani mucahitler hayatlarını avucularında tutmuşlar, cihad yaparlar. Bak maldan cihad yapmak da nefisten daha öyledir. Çünkü bir tane zengin adamlar gücleri yok ise cihad yaptılar aslında da mallarıyla cihad yapmak mücahidden daha öyledir. Çünkü hayat, bakın arkadaşlar cihada katılanlar bunu iyi bilir. Cihada gittin, inan ki, dünya sanki böyle fişi çekildi, hiçbir şey görmezsin, Cennetin kokusunu alırsın. Çok kolaydır cihad. Cihad çok kolaydır arkadaşlar. Yeter ki şeytan nefsini kır, gir sahaya. Güldür tanlıktır. E bu çimde temsil oldu bu canet. Ya Resulullah dedi, Girsem benim için ne var? Dedi senin için cennet var ölçem. Elinde hurma var. Beş tane hurma yiyor. Beş saniye alırken bir dakika alır diyelim. Bu hurmaları yene kadar çoktur dedi. Ben cennetin kokusu burnumdadır. Hurmalara attı şehit oldu. Onun için gözün hedefe çitlenir. Görmezsin. Bir çocuk nasıl hedefe çitlenir tutsan hep kaç koşar oraya. Aynen böyle olursun. Cihada girdin çok kolaydır cihada. Yeter ki sen şeytan var ya şeytan inan ki halisene cihada girdin senden vazgeçer. Ama bak namazda tekbiretül ihlam getirdin bütün şeytanlar çöker senin üzerin. Ama cihatta böyle öyle değil. Cihada girdin şeytan gücü yoktur cihada girsin. Ama halisene ha girdin Allah rızası için çok kolaydır ruh vermek. Ama maldan cihad etmek çok zordu. Onun için Allah Teala bütün ayetlerde malı nefsin önüne çıkartır. Burada da çıkartmıştır. Yücahiduna ee, burada yok. Burada demiş enfusun ve ammaluhun. Birçok yerde mallarıyla ve nefisleriyle öne çıkartır. Birçok yerde mallarıyla ve nefisleriyle öne çıkartır. Maldan cihad etmek zordur. Onun için buradan da müjde veririz biz. Malı zenginler cihada gidemiyorsun. Tamam maslahatın var. Ama malınla cihad et. Mücahitlere yardım et. Silah hassılar, cücülensiler, ver malını sadakasını oraya. Allah'ın izniyle sen onların ecrini alırsın. Onlar kanlarını döküyorlar, sen de malını vereceksin. Evet. İşte mücahitler, onun için ne oluyor? Cihatta, cihatta, şimdi hadisleri açıklarken cihadın ne olduğunu da mücahitler ne aziyet çektirdiklerini de göreceğiz inşallah. Bir de allah Teala bir diğer ayette mucahitlerin ne ticaretini yaptığında tevbe 111'de allah Teala ile bir ne yapıyorlar? Bir ticaret anlaşma, anlaşması yaptılar. Saf surasında 10. 13. ayette Allah-u Teala diyor Ya eyyuhallezine amenu, Ey iman edenler diyor. Bak orada ne diyordu? İnna Allah iştere minel mu'minid Müminler bu cihadın zirvetidir. Burada ne diyor? Cenel cihada davet ediyor, kıtale de davet ediyor. Bu saf surasında. Ey iman edenler! Kim cihad eder? İman eden cihad eder. Düz musulman cihad edemez. Nefsi onu şey yapmaz. İman gücü o kadar değil. İşte batının istediği biz düz musulman yetiştirir Mümin yetiştirmeye engel oluyor. Mümin nasıl yetiştirir? oların Çöklerini kazıyor düz Müslüman. Ne demişler? Kuldan Allah'ın arasında bir din. Ey iman edenler, hel edullukum ala ticaretin tunciikum min azab elim. Size bir bir ticaret göstereyim mi? Ey iman edenler, kim diyor bunu Rabbil Alemin? Size bir ticaret göstereyim mi? Bir yol göstereyim mi sizi? He? Çetin bir azaptan kurtarsın. Bu nereden çıktı? Çetin bir azaptan. E biz mümin, Niye çetin azap? allah Teala ne diyor? Şeytanın sözü, görüşü e, insanoğlunda gerçek çıktı. Şeytan dedi hepsini yoldan çıkarttı. Allah dedi çıkart hepsi içinde cehennem yaşasın. Sen ve cehennemin odunu olursun. İlla ibadillahi muhluslar hariç. İlla nedir? İstisnadır. Yani bin tane de bir tane cennete girer. 999 999 tane Adam oğlundan ateşe girer. İster kafir olarak, ister zındık olarak, ister müşrik olarak, ister asi olarak. Onun için diyor ki yani hepimiz ateşe gireriz. Çaresi nedir bunun? istisnai Allah Teala gösteriyor. Bakın cihad ne kadar önemlidir. Diyor size bir ticaret göstereyim ki muhakkak ataştan sizi kurtarsın çetin bir azaptan. Tu'minu billahi ve resulih. Allah'a ve Resulüne iman edin. Bu bir Allah'a ve Resulüne yani Allah'a Allah'ın dinine Resul'un getirdiği, Allah'ın istediği resul vasıtasıyla teslim olun. Sonra ne diyor? dinin karşısında neyi koyuyor? Ve yucahidune fi sebilihi bi amwalihim ve anfusihim. Allah yolunda da cihad edin. Bak burada malınızla ve nefsinizle. Malı ön plana çıkarttı. Çünkü burada genel ümmetten istiyor. Ne ümmetten ne istiyor? Genel ümmetten ne istiyor? Cihad istiyor. Burada özel müminlerden istiyordu. Nefsi ön plana çıkarttı. Tevbe 11'de. Özel Müslümanlardan istirdi. Nefsi ön plana çıkarttı. Ama burada genel cihad istiyor. Ümmette kim bu düzen gibi olur? Hakikin müminler. Onun için malı ön plana çıkarttı. ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ Bu da sizin için en hayırlı bir ticaret Eğer aklınız var doğru yerde çalıştırır. Ondan sonra siz mucahid oldunuz ama günah da işlediniz. Bak cihad burada hem eliyle, kital, ile yapıyor hem malıyla yapıyor. Çizse de dahildir. Buradan da zenginlere müjde. Ümmetin zenginlerine, Müslümanlara, iman edenlere müjde. Ne çıkıyordur? günahınız var ise de Allah sizi affeder. يَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ Dünubakum. Cünahlerinizi affeder. Olabilir, mücahittir, kata da işleyebilir. Mücahittir, günah işleyebilir, gıybet edebilir. Ama sen Allah yolunda bunlar hepsi sıfırlanır. Mücahit tırmalıyla ama bazı ibadetleri kaçırmış. Cünah mı? Cünahtır. Onu da Allah silebilir. Onun için zenginlere müjde burada. E sonra hem günahınızdan affederiz, sileriz, hesapta size es çekeriz, hesabınız kolaylaştırırız ve idhkelkum jannatin tecri min tahtiha'l enhar Sizi o cennete ırmaklar akan cennetlere koyarız ve maskine tayyibetin fi jannati cenneti وصف ediyor dalika fawzul azim bu da en büyük kurtuluştur. Ve ohra bir müjde daha var dünyada. Onu da kim aldı dedi Ebu Süleyman. Kimdir Ebu Süleyman? Halid bin Velid Künyesi Abu Süleyman'dır. Neyi aldı? Ve uhra. Başka bir müjdenizde var mucahitler Malınızdan, canınızdan cihad eden. Size bir müjde de var, onu da seversiniz. Bu dünyada kafire zefer gelmek, sen niye cihad ediyorsun? Sadece ölüm için? Hayır. Hayır, ben ölmek için cihad etmiyorum. Ölmek hedef değil bende. Bende hedef nedir? Asıl hedef Allah'ın dini yüksek olsun. Bu yolda öciterken ben de hedef değil. Müslümanlar galip gelsin gelmesin ben gidip öleceğim sadece. Bunu desen sen niyetin bozuldu. Şeytan seni bozmuş niyetin. Benim asıl cihada gidip hedef et, hedefim nedir? Allah'ın dini yer üzerinde galip gelsin. Bu arada öldüm ben kurtardım. O ayrı meseledir. İş bana kalmamış. Yani i̇ş kalsaydı bir bir bir adama onun için bazıları seviniyor. İşte Usama bin Nadin öldü. Filan öldü. Gitti. Fil seviniyorlar. Neden? İşte mücahidler öldü. Kimse kalmadı. Hayır. Sevinmeyin. Biz de da üzülmesinler. İş bularak kalsaydı Sahabeler öldü. Allah'ın dini. Allah. Usame'yi getiren Rabbi Alemin yüz tane Usama getirir. Sahabe öldü. Din durdu mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. He? Din ona bağlı değil. Diyor ki, bir bir başkasını da seversiniz nasrun minallah. Allah. Allah'ın zeferi gelir. Fethun ve fethun karibin ve beşirül mu'minin zefer gelir, müjde gelir, galip gelirsiniz. Ondan sonra da ve beşirül mu'minin mu'minlere de müjde olsun işte. Kim cehade inanıyorsa müjde. Var. E ben cehade inanmıyorum. Çocukları da öyle yetiştirmiyorum. Gel bana sana ne müjdesi var? Bekle Yunanistan girsin Türkiye'ye. Biz de Türkiye'ni savunuruz. Neyle savunursun? Allahın terlememiş Allah yolunda. Nereden savunursun? Yan gelip yatmışsın. Nereden savunursun? Eline hayatta bir silah tutmamışsın. Silahın koksun almamışsın. Eğitimi yazsak. Nereden savunacaksın? Ama ümmet münüslese. Her cemaat bir günde Türkiye'de ya cihad iptal etmişler Allah korusun. Hiç kimse cihad dersi yapmıyor. Kim yapıyor cihad dersi? Fıkha Celiller cihad dersine atlıyorlar. Yani sıkışırlar nefis cihadı. vasayır. Evet. Bu da saf surası. Sonra Allah Subhanahu Teala mücadiplerin öyle meçhane meçhanesini kaldırmış ki diyor kun tum khaira ummatin nas siz ümmetin en khairlisinsiniz insanlara çıkarttınız çıkarttırıldığınız. Neyle? Te'amurûne bil ma'ruf ve tenhevne al münke. Eyliğe emredip kötülüğü En büyük eyliğe emretmek nedir? Cihattır. En büyük kötülüğü emret, e, nehyetmek nedir? Cihattan olur. Elinden geldi, elinle münkeri kaldırırsın. Olmadı, dilinle olmadı, kalbinle o da imanın zayıf noktasıdır. Gördün mü mücahidler ne kadar önemlidir? Evet, şimdi Cihadın hakkında asıl da çok var. Ben 26 tane başlık topladım. Asıl da çok var. Bu 26 tanaydan değil. Ama ben 26 tane topladım. Yani bu şart değil çok Çoktur. Biz sadece elimden gelecek kadar bunu yaptım. Birincisi Allah yolunda ribat. Ribat nedir? Allah yolunda İslam devletinin sınırını kurmak. Yani sınırlarımızdaki İslam devletinin sınırında düşmanla savaş asnasındayız. İslam devletinin sınırında bekçilik yapıyorsun, savunuyorsun. Düşman gaflet almasın, girmesin içeriye. Orada gece gündüz bekçilik tutuyorsun, hayatını koyuyor. Her anda de ölebilirsin. Düşman gelip saldırır. Her anda ölebilir. Bu, bunun hakkında ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Düğücü ribatu yevmin ve leyle khayrun min siyami şehrin ve qiyamihi. Bir gün Allah yolunda sınırda bekçilik tutmak, he? bir ay orucu ve cecesini namaz kılmaktan daha hayırlıdır. İmam Müslüm. Burada kimi önfez, Allah yolunda cihadın gördünüz mü? Ne kadar fazileti var? Bu birinci. ikinci Allah yolunda bekçilik tutmak. Cenel. Bu, genel cihada da girebilir. He? Özel cihada da girebilir. Yani savaşta bekçi oldun. Savaşçılar yatmış, sen bekçisin. Sınırda bekçisin. He? Gözcülük yapıyorsun. Allah yolunda ee, davatte gözcülük yapıyorsun, bekçilik yapıyorsun. Bunlar hepsi nedir? Mücahid'in şeyini çıkartıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çi gözü ataş değmez ona kıyamet gününde. Çi göze. Birincisi Allah korkusundan ağladı. İkincisi Allah için Allah yolunda gözcülük yaptı, bekçilik yaptı. Demek ki Allah yolunda her şey Allah yolunda olsa ne kadar önemlidir. Üçüncüsü Allah yolunda gece gündüz ne etmek? Yürümek. yürümek. Allah yolunda gece gündüz yürümek. Nedir bu? Bu hem davete girer hem cihada girer. Ama asıl dediği nedir? Cihadı kastediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah yolunda gece gündüz yürüyenler bu dünyanın bu dünyanın e, e, bu dünyada en hayırlı amele sahiptiler. Değil mi? Daha... Ha Bu dünyanın dünya ve üzerindeki her şeyden daha hayırlıdır. Yani bu dünyanın malı senin olsa nedir? Daha ne olacak? Bu dünyanın her şeyi senin olsa bundan daha ne var? En zengin adam. Ondan daha hayırlıdır. Bir gün Allah yolunda yürüsen e mücahidin işi nedir? Allah yolunda yürümaktır. Dördüncü, çimin Allah yolunda ayağı tozlandı? Askerin işi nedir? Mücahidin işi nedir? Allah yolunda cihad ederken elbisesi, yani ayak kinayettir üstü başına. Cihad, savaş gören adam bunu bilir. Cihatta yakınmak yok. Hep toz içinde, kalkıp toz içinde Yatıyorsun. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi kulun Allah yolunda ayağı tozlandı ona ateş değmez kıyamet gününde. Bunu da İmam Bukhari rivayet ediyor. Ne kadar fazileti var. Beşinci cennet kılınzların gölgesindedir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. En fazilet. Cennet bilinç cennet kılınçların gölcesindedir. Bu da Bukhari'de geçiyor. Kılınç neye çinayettir? Silaha. Öcün kılıç var, bücün klaşın kof var. Bilgisayar da var. Bunlar hepsi silah olabilir. Ne ise onun gölcesi altındadır. Ben bugün cihada gidemedim ama mücahidler bir site kurdum. Ha? Onların haberlerini yayıyorum. Onların insanlara anlatıyorum. Bu da cihada giriyor. Ama bunu yapan arkadaşlara da buradan söz, sesleniyorum. Bu değil ki burada yalan aktarılmaz. Doğru olan aktarılır. Karşı tarafe küçük düşürülmez, saldırılmaz İslami adep de burada bozulmaz. Bir kısım arkadaşlar bakılıyor. İslami adepi de bozuyorlar. Mücahit, ahlakı da mücahit olacaktır. Mücahit, mümini temsil ediyor. ahlakı da, nekli de gerçekçi olacaktır. Yok diyeceksin ben Haberden düşmanı korkutuyum. Hayır, Resulullah imanla düşmanı korkuturdu. Nüsrü, bu mesireti mesire Ben gelmeden önce bir ay, bir ay mesafede benim adım bile mu düşmanı korkuturdu. Neyle? İmanla. İman nedir? Salih emel, güzel ahlak. Sen burada düşmana dersin işte. Ben biz görüyoruz. Düşmana işte ki tanklarını vurduk. Halbuki öyle bir şey yok sen burada neden kaybediyorsun? He? Burada hem yalan dedin, seni kurtarmaz iyi niyet. Hem yalan dedin, hem davetin bereketi çekildi. Evet. Altıncı, cihadı hiçbir şey dengi yoktur. Öyle bir faziletli ameldir, dengi yoktur. Ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sordular, kiram, ya Resulullah cihadı hangi amel karşılar? Karşıladık amel görmüyorum dedi Resulullah. O da Bukhari. Cihadı karşılayacak amel görmüyorum dedi Resulullah. O kadar önemlidir cihad, onun dengi yoktur. Nasıl olur dengi? Ben hayatımı malımı koyurum Allah için. Evet, yedinci, mucahitlerin Allah indinde dereceleri çok yüksektir. O da nereden yüksektir? Bu hadiste tecelli ediyor. Bukhari'de gelen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennette 100 tane derece var. Bunu Allah Subhanahu ve Teala has mucahitler için ayırmıştır. Bu yüz dereceyi mucahitler için ayırmıştır. Yani cennet çok derecedir. 100 tane derecesini mucahitler için ayırmıştır. O derecelerdedir. Her derecenin arasında her derecenin arasında yerle göç kaderi var. O kader büyüktür. Yani bir mücahidin cennette ne ne kadar yeri var, ne kadar Allah'a yakındır, Derece neyi kinayettir? Yüksek meh. Ne kadar cennette yükseldin o kadar arşa yakın olursun, Rabbil alemine yakın olursun. Mücahitler de derece derecedir. İki tane savaşta şehit oluyor. Çizsi de aynen derecede değil. Oların da imanlarına, niyetlerine göredir. Ama sonuçta çizsi nedir? Cennettedir. Ama cennette derece derecedir. Eydir derece derece olmasaydı ne olurdu? Haşa Allah'a bir adaletsizlik nispet olurdu. Bu da Allah'ın mutlak adaletine yakışmaz. Ne yakışır? Derece verir. Cennete giriyorsun ama emeline göre? Bir mücahid gece yatıyor, o birisi gece namaz kılıyor. Aynen mi? Terazide daha ağır basar. Evet. 8. derece mucahitler Allah indinde özeller, Özel karşılışlar. Yani olanın özel bir yerleri var. Özel bir yerleri var. O da nedir? Has mucahit için olur. Allah indinde o da nedir? Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem i̇bn Mace'de diyor ki mucahidin altı tane özelliği var allah Teala indinde. Yani bir şehidin bir tane cihatta şehit oldu. Altı tane özelliği var. Özellikleri nedir? Birinci özelliği İlk kurşunu yedi, yani ilk kılıtı yedi, yani oku yedi, yani mızrağı yedi, kanı döküldü. O kan çıktığı anda bütün günahlar affolunur. Bu bir. İkincisi, ruh vermeden önce cennette yerini görür. Ekranda değil ha arkadaşlar. Melekler cenneti getirir, küçültür yerini gösterir ona. Böyle bize Dijital ekranda da değil. Hakiki cenneti görersin böyle önünde. Üçüncü, kabir azabından, kabir azabı çekmez. Çiher kul çekecek onu. Mücahit çekmez. Dördüncü, kıyamet gününde fez'ül ekbar. O çıkış var ya, en büyük korku. Güneş yaklaşır, insanlar korkar. O korku olmaz onda. Ben Allah'ın has adamıyım. Şehidim. Allah beni şahit tutacak kullar üzerine. Allah'ın terefteriyim. Şimdi bir mahkemeye geçsin. ben işte başbakan tarafından gelmişim beni şahit çağırmış. Sen korkar mısın? He? Meydan okursun mahkemeye. Şehit de o zaman hiç korkmaz. Ama diğer insanlar korkar. Başıma ne gelecek? Bundan demindir emindir. Sonra sonra nedir? İman zinetiyle süslenir. İman süslenir. İmanın zineti nedir arkadaşlar? He? Ehli iman nedir? Allah'ın has adamlarıdır, Allah'tır. Orada da süslenirler. Onların da başı kimdir? Resulullah'tır. Ocağın havuzun başında oldular. Sonra cennette sayısız huri kadınları verilir olarak. Uri kızları, sayısız karşılığını da verirler. En son olarak da tabi hadiste 7 tane geçiyor. 6 diyor. Bazı rivayette 6 e, diyor, 6 geçiyor. Bazı rivayette 7 diyor. He? 7 diyor. E, burada 6 demiş, 7 almış. O da nedir 5. arkadaşlar? Yedinci, en önemlisidir. 70 tane akrabasından sevdiği insanlar için şefaatçi olur. Yani 70 tane baba, anne yani sevdiği insanlar. 70 tane. Az değil ya. Bugün de ben sana desem 70 tane sevdiği insanı say benim için. Vallahi zorlanırız. Yedi tane zor sayarız. Çünkü öyle şeytan kin, nefret koymuş kalbimize. ha? 70 tane kıyamet gününde gelirsin, durarsın dersin bunu, bunu, bunu, bunu, bunu, bunu. Cehennemden çıkartın. Allah Teala'ya şefaat dilersin, yet çıkart hepsini der. Gelirsin meleklere mi dersin? Ahmet, Mahmut filan. Bunlar kimdiler? Günahçerdiler. He? Ataşa girmişler, sen çıkartırsın onları ateşte. Ama muahitler cezaların çeker, çek Çekecekler, çıkacaklar. Sen yengirmeden önce Ya Rabbi bunu götürme. Bu babamdır, amcamdır. Ha? Evet. Cezasını çekecek, çıkacak. Tamam. Bir götürme bunu cehenneme. Allah der tamam. Şefaatini kabul ettim. Tut halinden götür cennete tamam Amca gel burada dersin. Gel kurtardım seni. Yetmiş tane. burada ne delalet ediyor. Allah yanında şehit ne kadar önemlidir. mucahit yani. Şehit dediğin mucahit demek. <gülüyor> Dokuzuncu Kıyamet gününde şehit durumu nedir? Kıyamet gününde bir hadiste diyor ki Allahü Teala insan ne üzerine olsa öyle. Nasıl Öyle nasıl ölüyor? Öyle haşro olur. Yani ne mutlu adama süjdede vefat ediyor. Allah'ın emrin bütü. Yen yani namazda, yen yani Kur'an okurcan, yen yani ders verirken. Biz çok hocaları gördük, videolarda da var. Adam ders veriyor, dersin içinde tak diye düşüp ölüyor. Adam da var, sahnede müzik çalıyor, şarkı söylüyor, ölüyor. Anlatabildim? Ya şimdi başladı. Ne ders bitti ya. Şarkı çağırıp ölüyor. Bu nedir? He? İşte şehit diyor, kıyamet gününde. Onun için arkadaşlar, şehit yakanmaz. Kanıyla, elbisesiyle gömülür. Aslında Müslüman ne olur? Yakanır, temizlenir, perfümlenir, ondan sonra kokulanır, gömülür. Ama şehidi yakayamazsın. Çünkü şehittir. Olduğu gibi çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'ye diyor ki şehit kıyamet gününde gelir kanıyla, yırtık elbisesiyle. Ama kanı, kandır. Kırmızıdır ama kokusu misik kokusudur. Millet orada korkudan terebatmış, şehit yanından geçerken misk kokuyor. Bu nedir? Bir, bir özelliktir. Onuncu, şehit Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bukhari'de, Şehit Allah'ın indinde, Öldükten sonra, dedikçe öldükten sonra cenneti gösteriyorlar ona. işte kabir azabı çekmiyor. Allah'ın indinde gidiyor. Mucafaatini alıyor. Temenni eder. On sefer dönsün, on sefer de şehit olsun. O kadar şehadet önemlidir. Demek ki o kadar mücahidin yeri büyüktür. Onun için cihad için sahabeler can atıyorlar. Yani bugün de sahabenin peşinde giden. Evet, on şehitler diyor ki, cennette he? Ku kuşlar var. O kuşların karsımında mı? Karnındadırlar. Ruhları oraların karnındadır. Kuşlar cennette dolanır. Anlatabilir mi? İstedikleri yere konarlar cennette. Bu nedir? Bir ikramdır. Şehiden. Hal insanların ruhu berzah alemindedir. Şehitlerin ruhu cennette kuşların karnındadır. Bu da bir ikrandır. 12. Şehit Buhari'de geçtiği gibi Resulullah'ın dediği gibi şehit öldüğü asna acı hissetmez. Adam savaş ediyor, kuruşun geldi. Yan Ba, ba, e, bamba partiları parçasına ne diyorlar asker? Şerabnel. Şerabnel. Şer Şer Şer Şer Şer Şer Geldi zırt diye yırtı. Karnını marnını ne kadar acıtır. Şimdi sen diyorsun Oyba. o Resulullah diyor bir karınca nasıl seni ısırır? Öyle hisseder. Hissetmez. Bu da müjde. 13. 13. Allah yolunda kitalde infak eden ha Allah Teala 700 katına çıkardı. Bu da mucahidin maldan cihad edenler içinmişti. Oturmuşsun İstanbul'un Cobeğinde ha ama mucahitlere yardım et. 100 lira ver 700 lira yazılır Allah indinde. Yok 700 aldı mı? Ha bin lira. 7000 lira. Oldu. Bir lira ver, yedi yüzü yazılır. Evet. On dördüncü Yetmiş bin lira. Evet. Evet orada dezgahçı var. Yetmiş bin lira. Siz sınıfta kaldınız hesapta. On beşinci, on dördüncü Şehitler Allah indinde ölü değiller, haydiler. Ne diyor allah Teala? Ali umranı yüz yetmişte وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءً عند ربهم يرزقون. Bak orada dedi cennette ruhları kuşun kanında dolaşıyor. İşte şehitler ölü değiller. Haydiler Allah indinde. Parantez açıyorum burada. Gerçek dersimiz zamanı kalmadı. Bazı insanlara şeytan gelip işte şehit haydir. Sana yetişebilir, şafaat diler, medet çağırır sana. Hayır. Hayır. Hay dedikleri şehit nasıl bir hayattır bilemeyiz onu biz. Çünkü o gaybtir. Anlatabildim mi? Ama Allah yanında hayidir. Bak demedi dünyada hayidir. Sizin yanınızda ölüdür. ama evet şehit öldü biz. Cöndük onu. Ama Allah yanında o ölmemiş hayidir. Ama o Allah yanında. Kim Allah yanından geldi bize anlatsın? Resulullah geldi. Anlattı. Ama ne kadar anlattı o kadar biliriz. Ne dedi bize? Allah yanında haydiler. Ya Resulullah nasıl haydiler anlatmadı. O gayiptir. İşte bir rivayette dedi ki kuşun karnındadır ruhları cennette dolaşıyorlar. Daha nasıl haydiler bilmeriz. Demek ki orada rızıkları var. O rızık nedir bilemeyiz. Nasıl bir rızık dediler? Bilemeyiz. Anlatabildim mi? Belki rızık ben kendimden tevil ediyorum. Ama bu geçersizdir. Belki ben diyorum demek ki ebedi cennette şu andadan yaşıyorlar cenneti. Hesap gününde bir de gelecekler, bir de dönecekler. Olabilir. Ama bunu biz bu kapıyı açamayız. Şu her şey bir ürün yapar. Ama biz açamayız. mı? Onun için Allah bilir bu rizki, hay hayatı. On beşinde cihat, Allah yolunda cihat cennetin bir kapsıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki. Resulullah diyor Allah yolunda cihad edin bilinçi Allah yolunda cihad cennetin bir kapsıdır. Yani cennetin kaç tane kapısı var? Sekiz tane. Bir kapsı cihad kapsıdır. Yani o cihade geçsen sen ne makçi cennetliksin. Evet sonra ne diyor? Yunci minel hemmi vel ghem O kapıda seni hemden ve ghemden öfçeden kurtarır. Nedir? Yani hayatın meşakkasından, ahiretin azabından. Evet. 16. İmam Müslim'in rivayetiyle ne diyor 16. Yok yok Şehitlerin mertebesine ulaştıran yol. 16. Diyor ki Resulullah Müslim'de kim Allah'a sadık Sıdıqlan, gerçek bir niyetle şehitlik mertebesini istese, he vela <gülüyor> uciya ölse o şehittir. Bak şahadete ne kadar önem vermiş, mujahideye ne kadar önem vermiş. Ben cihad edemiyorum. Devlet sınır koymuş, bırak mürcidedim Suriye'ye cihad edeyim. Yen yani Suriyedeki Müslümanlar men ediler sen gelme. Sen yabancısın, gelsen ortaya çıkarız. Biz cihad ediyoruz burada. şu anda ihtiyacımız yok sana. Ama benim için siz diyor. Ben de sürümcedim cihad edeyim. Edemiyorum. Eğer ben sizliyorsa için doğruysa, malımdan cihad ediyorsam elimden geliyor. Malım da yoktur. Ama gece gündüz dua ediyorsam, olardan yatıyorsam, olardan kalkıyorsam, yatağımda ölsem, hasta olarak yani ka araba kazası getirsem, ben oların derecesinde şehit olur. Bunu da Çin geçen ders anladık Hazreti Ömer'i. E. Hazreti Ömer istedi gitsin Irak'a kendisi savaş etsin. Çünkü puslar çok şiddetlidir. Açılmıyor. Irak cephesi açılmıyor. Kırılmıyor. Ben giderim dedi. Çıktı da Hazreti Ali onu bayağı mesafeden geri çevirdi. Ya Rabbi dedi beni bırakmıyorlar ashabım. Ama beni şehade, ben de şehadeti istiyorum. Ama beni şahadeti Resulullah'ın Medine'sinde nasip etti. Ciddi miydi? ciddidir. Delil şehit oldu. Ondan önce tabi Resulullah haber vermiştir. Ömer şehit oldu. Hem de onu öldüren kim oldu? Bir Müslüman da yanlışlıkla öldürmedi. Bir Mecusi öldürdü onu. Ataşperes Farisi bir öldürdü onu. Onun için Mecusiler öcünlen İslamiyet'e çin kaldırmışlar. Neden? Neden? Çünkü Hazret Ömer onların imparatorluğunu yok etti. Çinlidiler o. Onun için bugün de İran'da Abulul'un sembolik olarak neyi var? Merkadi var. Ziyaret ederler. En büyük mucahid Abulul'e derler. Çünkü bizi Hazret Ömer'den kurtardı dediler. Ne kadar khabistler bu rafiziler. İnanmayın. İmam Kuma'yı, Muhammed Humeyni bunlar hiç ayıp. Bular bir numara aslında İslam düşmanıdırlar, ehl-i sünnet düşmanıdırlar. Ta, bunların tarihlerine baksanız hiçbir zaman ne harçlerle, ne efrangalardan, ne çafirlerden, ne Tetarlardan savaş yapmamışlar. Bunların en büyük savaşı ehl-i sünnet kesle Zaten bunlar halakaya yardım ettiler. Bağdat'ta halifeyi öldürttüler, Bağdat'ı kan covdeyi götürdü. Evet. 17. 17.sı Mucahit bütün müminlerden üstündür. Mucahit bütün müminlerden üstündür. Cennette de onlardan üstündür. Bak müminler de cennete gider. Allah Teala Nisa surasında ne diyor? Fadlallah el Mucahidine bi amwalihim ve anfusih al alqa'idine derece. Allah Teala mucahitleri bir derece mallarıyla, canlarıyla cihad eden müminlere ne yaptı? Bir derece Yüksek kıldı. Dereceleri daha yüksektir. Vela üç ikisi de Buradan da ne fıkıhı çıkıyor? Çıkıyor ki cihad Allah yolunda ferci kifayedir. Evet. On sekizinci Mücahit Allah'ın mutlak rahmetine ve mağfiretine naildir. Allah Teala Ali İmran 157. surede ne diyor? "Ve le enkutiltum fi sabilillah Allah yolunda ölseniz av muttum öldürseniz veya ölseniz le magfiratu min Allah ve rahmetun hayrun mimma yecmeun." Ölseniz veya ölseniz Allah yolunda size mağfiret var, af büyük bir hayır var. Onun için mücahidim bütün günahı sıfırlanır. Allah yolunda ölse. Bir, ne hariç? Borç. Borç, tehlişeli bir şeydir arkadaşlar. On dokuzuncu, mücahid Allah yolunda ölse, bütün günahı ne olur dedik sıfırlanır. Resulullah diyor, şehidin bütün günahlarını sıfırlanır, borç hariç. İmam Müslüm. Borç tehlişelidir arkadaşlar. Onun için para borcu. para borcu. Borç hariç. Haca gidemezsin. Paran borcu var ise gideceksin. Borç diyeceksin. Bana izin verir misin haca gideyim? Borcu dese yok vermiyorum sana. Savaşa gidemezsin. İlle ki sana borç. Borculu olan ben savaşa gidiyorum. Bana izin verir misin? Bak borcuna kadar şeydi. Resulullah cenaze getirirler. Önce derdi bu... Musulmandır tabi. Namazını kılacak. Bunun borcu var mı kimseye? Deseydiler evet ödeyin. Ödemeseler ben kıldırmıyorum. Gelin birden denesin kıldırın. Borcunun namazı kılınmaz bile. Evet. 20. Mücahit insanların en hayırlısıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari Müslüm'de diyor ki soruyorlar ya Resulullah Musulmanların en faziletlisi kimdir? Diyor, o mümindir ki nefsiyle ve malıyla Allah yolunda cihad eder. <gülüyor> Müslümanların en hayırlısı kimdir? Nefsiyle, malıyla Allah yolunda cihad eder. Kaçıncı oldu? <gülüyor> 21. Kim Allah yolunda cihada çıktı? Nerede ölürsün? O mucahit sayılır, şehit sayılır. Bu da bir avantaj. Sen ya Allah Bismillah dedin, evinden çıktın, orada öldün. Yen yani yolda öldün. Yen yani nerede öldüysen öldün. Yen yani kazayla öldün. Yen yani savaşta düşman seni öldürmedi. Ayağın kaydı düştün öldün. Vesaire sen nesin? Niyetine göre şehit. O da Nisa surası 100. ayette diyor. Kim Allah rızası için hicret etse çıksa ölüm ona gelse onun karşılığı Allah'tandır. 22. Cihad dedik ki İslam'ın en yüksek sembolüdür, zirvesidir. Resulullah diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Tirmizi'nin rivayetinde, bu neyin başı? İşin başı, yani dinin başı nedir? Bu din nedir asıl da? İslam'dır. Direği namazdır. En zirvesi de nedir? Cihattir. Yani ya Allah, Bismillah, Musulman oldun, bu başıdır. Direği nedir? Müslümanlık ayakta tutmak için? He? <gülüyor> Namazdır. En yüce seviyesi nedir? Cihattır. Anladık mı? Bismillah İslam'a girdin. Namazdan ayakta durarsın. Namaz olmasa nasıl Müslümanlık olur? En ziruveti nedir? Namazdan sonra cihattır. Evet. 23. Ümmetimin siyaheti Allah yolunda cihattır. Yoktur ben gidiyorum piknike, ha, siyahate çıkıyorum. Ümmet zamanı yoktur ki. Neye çıkacak? Cihata çıkacak. Cihad bizim için pikniktir. Cihad bizim için siyahattir. Bu da Abu Dawud'da, diğer kütüb sünnende de rivayet alınıyor. Ümmetin siyahati cihattır diyor. Onun için Harun Reşit, Allah rahmet eylesin, bir sene hat yaparmış, bir sene cihad yaparmış. Bunun nerede daha çıksın, piknik yapsın, çoluk çözüyle? Yengitsin, Avrupa'da bir tur atsın. Zaten gidip tur atmaya gidiyor. Orada da cihad nasıl iyidir? İşte bir cihada gidersen, zaten niye bir sene hac yapardı bir sene cihad? Çünkü alt, bir ayda gidiyorsun, çayda ayda dönüyorsun. Cihada da üç ay gidiyorsun, üç ay sonra, dört ay sonra dönüyorsun. Sene bitti. Evet. dördüncü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim Allah rızası için bir ok atsa o bir çölü azat etmişten daha ecirlidir. Bu da Tirmizi'de rivayet. Allah rızası için cihatte bir kuruşun sıktın. Yiyen yani bir kalem yazdın. Ne yazdıysan Allah rızası için o bir çöle azadından ki çöle azadı, çok ecr var. 25. Az emel, çok Ecir O da nedir? Bir tanesi Resulullah savaşa gidiyor, bir tanesi savaş zırhını girmiş, geldi Resulullah'ın önünde durdu. Ya Resulullah dedi, yani ben de savaşa geleceğim. Ama Müslüman değilim. Savaşa geleyim, sonra Müslüman olayım, yoksa önce Müslüman olayım, sonra savaş ederim. Hayır Resulullah öyle önce gelsin, Müslüman ol. Sonra bizimle yala savaşa gidiyoruz. Müslüman oldu, gitti savaşa. Öldü savaşta şehit oldu. Celler Resulullah dediler ya aslan filan şehit oldu. Ama bir vakit namaz bile kılmadı. Ne dedi Resulullah? Az amel büyük ecir aldı. Baş kaç saatlik Müslüman? Müslümde rivayet. 26.'sı nedir? Kim diyor bir Resulullah, Buhari Müslim'de kim bir gazini, mucahidi teşkilatını onu cihada göndermeye hazırlamaya katkısı olsa o onun gibidir. Yani adama para verdin. Yen yol gösterdin. He? yen yani, ve aracı oldun. Adamı gönderdin cihada sen onun gibi cihat ecrin var. Evet bu 26 bu bu bu da neye delalettir? Faziletine. Ne kadar kaldı dersimizde? Şimdi kaldı. Bunu da işleyelim bitsin he? O bu da bir derse kalmaz. Yani asıl aslında bu da bir ders olur da ama bugün bitiririm bunu. O da nedir? Düşmana galip gelmenin sebepleri. Yani biz cihada katıldık. Savaştayız. Nasıl düşmana galip geliriz? Yani bugündeki halimiz. He? Düşman bize galip gelmiş. Nasıl bugünde biz düşmana galip geliriz? Bunların sebepleri nedir? Bir, çok sebepleri var, alimlerimiz böyle sayıyor. Bir, bir sebebi, en önemli sebebi, imanın gerçek olacak, salih emele devam edeceksin. Bu ne demektir arkadaşlar? İman, gerçek olmak Allah'ın istediği iman. Salih amel nedir? Olması olmazıdır. Biz ne dedik? İman, üç şeyden oluşur. İtikat, dil, amel. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Bunu da bir sefer yaptın değil, devamlı. Salih emelden. Allah Subhanahu ve teala ne diyor? Rum surasında وَكَانَ aleyna عَلَيْنَا muminin الْمُؤْمِنِينَ Benim üzerime haktir, vaciptir müminleri zefere kavuştur. Ama kimi? mu'mini? Ne zaman mümin etsen zefere kavuşuyorsun. Eydir, bugün de niye sefer yoktur bizim için? Ha? Çünkü iman çek etmemiz lazım. Ne zaman mümin oluruz? Allah müminlerin vasfını verdi. Radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu. Allah onlardan razı oldu. Çünkü olan Allah'tan razı oldular. Nasıl Allah'tan razı oluruz? Allah bizden razı olur bildik. Nasıl Allah'tan razı oluruz? Ne zaman Allah'ı hakiki Rab kendimize kabul etsem. Hakkıyla Allah'ı tanısak, hakkıyla O'na ibadet etsem. İşte bu birinci sebeptir. Hakkıyla Müslüman olsak, dini yaşasak en büyük ayıbımız budur. İslam yen dildedir, yan laftadır ha? ama fiilde yoktur. Ne zaman fiile hakiki İslam'ı döktük? Yok bid'atten, uyduruktan hakiki İslam'ı döktük o zaman biz bu birinci en önemli sebeptir. Çinci, Allah dinini Çin ne kadar çalışsak o kadar zefer bizimdir. Allah aşkına soruyorum. bugün de çalışır mıyız? Bak bir derse zor geliyoruz. He? Nasıl biz Allah dinini şeye çıkartırız? Allah dinini için çalışmak nasıl gece gündüz aç kalmayayım, borclarımı ödeyüm, taksitle işte buzdolabı almışım, televizyon almışım, bunları ödeyüm, gece gündüz koşturuyorsun? O pencereyi biraz aç. nasıl gece gündüz koşturuyorsun? He? Öyle koşturacaksın. Allah dini galip gelsin. Ne zaman buna vardık biz o zaman zefer bizimdir arkadaşlar. Evet. Burada da Hac şurasında diğer suralarda e, açıklıyor. Saffette diyor inne cundenâ lehumul galibun Bizim askerlerimiz galip gelir. Ne zaman biz Allah'ın askeriyiz? Ne zaman Allah din, dini çalışsak? Anlatabildim dursun. Allah dini çalışsa. Evet. Üçüncü hakkıyla Allah'a tevekkül edip sebepleri almamız lazım. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Hakkıyla tevekkül edeceğiz, sebepleri alacağız. Sebep nedir? Ve Hazırlanın. Silah alın. Eğitim görün. Nesil yetiştirin. Yok cihadı öldürün. Ümmetin dinamitine cihat sokun. O zaman ne olur? Hazırlık gördün. Bu sebep almaktır. Ama ben silahımla düşmana galip gelirim desen yandın. Ben sebep alırım. Alimlerimiz demiş sebebe de çift ederiz. Aslında sebepler alırız. Biz sebeplerden medet beklemeliz. Füzelerimizden tanklarımızdan değil. Biz Allah'tan bekleriz. Bunlar bir vesiledir sadece biz. Evet. Hakkıyla sebebi alan ne olur? Kurtarır. Ama bir kısım ne diyor? Biz çıkarız ziyade Allah yardım eder. Yoktur böyle bir şey. Resulullah bile sallallahu aleyhi ve sellem az da olsa elindeki sebeplerden çıktı savaşa. Allah da ona ne yaptı? Yardım etti. Evet. Dördüncü dördüncü en önemli istişaradır Müslümanlar arasında. Ne için? Düşmanı galip celme için savaş asnasında özellikle orduda istişare çok önemlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en mükemmel olduğu halde istişareyi bırakmadı. Hatta dedi Bedir'de bu suyu öne ön tarafa koyarım. Sahabe dedi ya Resulullah bu vahiyse biz bir diyeceğimiz yoktur. Ama bu görüşün ise bizim de görüşümüz var. Biz savaş ehliyiz. Nedir dedi, yok bu vahiy değil. Dedi bunu arkaya koysak suyu düşman gelip susuzdur. Biz yarım gücü gitti susuzluktan ama gelin su içer, bu sefer güçlenir. Tamam Resulullah dedi, arkamıza bıraktılar. Bu da bir sebebidir. Anlatabildim mi? İstişara çok önemli. Yok ben her şeyi bilirim, benim sözümü uygulayın. Ne kadar büyük mücahit olsan, lider olsan her şeyi bilemezsin. İstişara şarttır. Beşinci, düşmanı karşılandığın düşmanla be benim gücüm yoktur. Hey da, bunlar geldiler bin tane üzerimize biz on tanıyız. Anlatabildim mi? Bunu savaşı yaşayanlar bilir. Ben istemiyorum burada çok canlı savaştan örnek vereyim. İnan ki bunu savaşı yaşayanlar bilir. Yüz tane gelsin karşısına sen on tane olsan çıkmışsın artık ya Allah Bismillah dedin ayağını bastın. Sen olursun bin tane olan onlar yüz tane. Anlatabildim. Allah Teala Bedir surası diyor ki seni gözleri, sizi gözlerinde çokaltır. Sizin de gözlerinizde olanı azaltır. Bunu savaşı yaşayanlar bilir arkadaşlar. Özellikle Afgan savaşında tank geliyor. Üç tane arkadaş çıkmış. Neye? Şey savaşını Temin diyorlar. Tuzak. Üç tane kurmuşlar. Bir üç tane jib gelecek. Bakıyorlar on tane tank geldi. Jib nerede? Tank nerede? İçimizde asker de var anlar meselede. Tankın silahı ayrıdır. Jib kolaydır. Jib'i bir füzeyden e, e, şeyden e, rokatatardan vurabilirsin. Ama tanka vursan da bir şey yapmaz tank. Anlatabildim. Çekilelim mi? Çekilmeyelim. Ya biz gelmişiz zaten cennetin kokusu burnumuzda. Çekilmeyelim. Ya Allah Bismillah. Birinci uzmandır. Attı şeyi, füzeyi. Birinci tankın şeyine pardon. Çinci tankın zincirine geldi. En hassas yeri de zincirdir. Hemen kopar. Zincir koptu tankı sıfır say. Tank bitti. Çünkü Vurada bilmezsen hedef alamaz. Çünkü oynayacak hedef edip açacaktır. O tankın işi bitti. Rus dedin korkak demektir. Anlatabildim mi? O birisiler ne oldu? Çetrefile girdiler. Zennetler bir ordu var. Sağa sola attılar silahları. Neredeyse silahları bitecek. Bunlar hele bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Anlatabildim mi? Birisi gitti indi. Çinci en sondaki tankın da şeyini vurdu. Bir füze vurdu oraya. Ne oldu? Bunlar bir kısmı kaçmaya başladı. Bir kısmı şey oldu. Ondan sonra attılar. Böyle çekildiler. Burada kaç tank zarar verdiler? İki tanka zarar verdiler. İçinde ölen oldu ölme. Olan, olan ne oldu? Bir olduğunun hibetini kırdılar. Üç tane çişi. Atabildim. İşte sabah çok önemlidir arkadaşlar. Deme ben azınlığım. Savaşa girdin duracaksın. Ölüm geliyor senin için. Bak Kılıç gelse, kurşun gelse, bamba gelse bir sinek ısırımı gibi sen hissedersin. Aldın müjdeyi, sen niye gelmişsin buraya? Evet, altıncı altıncı nedir? Cesur, Cesur olacaksın, kahraman olacaksın. Fedakar olacaksın cihatta. Yoktur cihatta siz gidin öne ben yemek yapalım. Hayır, bizi yemeye bırakırken biz ağlarız. Velev ki Kur'aylandır, Yansıraylandır. Ağlarsın. Ya ben gitmek istiyorum. Hatta bildim. İşte bunların yaptığı gibi. çekilir mi, çekilmeyelim mi? Fedakar olacaksın. Arkadaşını yerde koymayacaksın. Aynen üç tane arkadaş çıkmışlar bir tuzağa. Afgan cihadından anlatıyorum. Birsi durmuş köşede uzun nemli buları kuruyor. Dağın tepesinde. Bu çizse gelmişler, şey geçecek oradan, e, kafile geçecek, o kafileye şey koyuyorlar, e, tuzak koyuyorlar. Bular, bunları fark ettiler. Bu çi deneyi alta. Havan topu attılar. Bu arkadaş diyor ki, yanındaki bir baktım, yetiş dedi döndüm baktım bağırsıkları yerde adamın arkadaşımın bağırsıkları yerde ha elimle topladım diyor bir elimde silahım çakıyorum bir elimle bağırsığını topluyorum karnına sokuyorum ölmemiş adam şey ne dedi o demir parçası havan gelmiş kesmiş bağırsığını bir elimle de bal çıkartıyorum ha orada mucahitler bal kullanırlar çünkü bal Kurur. Bal kullanıyorum, balı sürtüyorum burasına. O arkadaş da bizi kuruyor. Bir hareket olsa uzun namlıdan tak diye indiriyor orada. Rus askerlerini. Ondan sonra diyor ki, Eban ben kendimi kurtarmak zorundayım. E bu adam buharsıkı yerde sardım onu. Gönleyimle. Onun buharsıkını top, balı koydum, sardım, çakıyorum da. Ondan sonra yavaş yavaş bu adamı omzumu aldım, daha çıktı. Bunu kim yedir? Cencavar adam yedir. Yoksa sen dersin adam buhar yerde öldü mü? ne? Adam ölmedi daha ha. O buhar sığı olan şu anda da yaşıyor. E bunu kim ister? İşte cencavar olacaksın, aslan olacaksın, Yok çekileceksin, düşmanı gördün. Evet. Sahabeler diyorlar. Savaş kızıştığında Resulullah'ı düşmana en yakın görerdik. E bu nedir? Şacaattir. Resulullah bizim önderimizdir. Yedinci sebep nedir? Zikri çok edeceksin, duayı çok edeceksin. Allah'tan ağzın her zaman savaşın, mücahit adamın ağzı zikirden dolur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşa girmeden önce zikir yapardır. Hatta Bedir'de o kadar dua yaptı. Abu Bakir dedi, acı kendine ya Resulullah. Ağlamakla, gönül acısıyla dua yapacaksın. Dua nedir? Namazdır, ibadettir, istiğfardır, elini kaldırıp dua etmektir. Bunlar hepsi duadır. Sekizinci sebep, düşmana galip gelmek, mutlak Allah-u Teala'ya itaat etmektir. Allah'a ve Resulüne ve dinine uymaktır. Mutlak olarak. Her şeyde. Yani gıybet etmeyeceksin. Olur, askerde olur. Arkadaşlarım, cihat alanına gittim, Değil ki biz hepimiz melekiz Öyle zannetmeyin. Mücahit birbirinin aleyhine konuşuyor. Mücahit bir... İnsanlar olardı. Anlatabildim. Onun için orada gıbbet etmeyeceksin, çin beslemeyeceksin. Bunlar hepsi nedir? Destektir. Dokuzuncu, bir olacaksınız. Ümmet bir olacak. ihtilften uzak olacaktır. Bu genel ümmette de şarttır ve la şerktir. Emirdir bu. Ne zaman Allah'a, dinine, ip, ipine sarıldınız, zefersizindir. Onuncu, sabır ve sabretmek. Ve metanetli olmak. Sabır ve sabretmek, metanetli olmak, bizi işte savaş bitmedi, çok sürdü, düşman hep öldürür bizi, Burada böyle desek ne olur? Sahabe-i kerim da kadar sabretti. 13 sene Resulullah Mekke'de sabretti. Savaşlarda sabrettiler. Sonra neydir? Ve fetihun min Allah'ı قريب. Mekke oldu. Ondan sonra tüm çöktü. Neyle? Sabırdan, metanetten. Sabır çok önemlidir arkadaşlar. Allah Teala sabra verdiği eee hiçbir hiç şey vermemiş. 11. İhlaslı olacağız. İhlas nedir? Her şey Allah rızası için olacak. Cihad Allah rızası için olacak. Su içmemiz Allah rızası için olacak. Bu da nasıl olur? Ben bu suyu içiyorum. Hedefim nedir? Susuz kalmayayım. He? Ha? Hayatta kalayım, Allah'a ibadet edeyim. Onun için bu suyu içmek nedir? Böyle de içebilirim bunu. Ama bu niyetle içsem hem suyu içtim hem ibadet ettim. Yemekte aynıydı. Her şey Allah rızası için olacaktır. Başka kimse atmayacağız On üç Resulullah diyor kim Allah rızası için savaşsa Allah'ın dini yüksek olsun o Allah yolundadır. On dördüncü sadece Allah için savaşıp Allah'ın Allah'ın e, e, rızasını için savaşacaksın. Allah'ın bir de ne için? Cenneti için savaşacaksın. Yani biz niye savaşıyoruz? E bir karşıda ticaret yaptık hanı dersin öncesinde. Allah-u Bizim için ne var? Cennet var. İşte Resulullah ne diyor? Müslüm'de. He? Haydi cennete diyor. Haydi cihada gir diyor. Haydi cihada demiyor. Cihada gidiyorlar. Diyor haydi cennete. Haydi cennete koşun. Cihad cennettir. 13. 13. En önemlilerinden de birisi nedir? Cihatta ve normal hayatta liderler her zaman ehli iman olması lazım. Ehli iman olmadıkça bizim başımızda her olmaz. Bizim ümmetimiz galip gelmez. Evet olabilir cihatta bir tane çok uzmandır. Ama ehli tekva değil. Ben bunu ne yapayım? Ben bunu lider yapsam hayatta başarıya varmam. Bugün de halimiz budur işte. E niye bir Müslümanlar galip gelmiyor? Osmanlı dönemin son döneminde de patişahlar çok ehli iman olsaydı, rüvegiler olsaydı düşman nereden galip gelirdi? Yan padişahlar olmuş Abdülhamid gibi ama iş işten çıkmış. Baştaç başına bir şey yapamıyor. Anlatabildim? İşte ehli imana verdiğimiz kader, ehli takva oldu başımızda asr-ı yaşar. On dördüncü, işte en on dördüncü, en sonuncu, bütün Allah'ın azabından, düşmanın galibliğinden kurtarmak için iki şey var ona sarılmak lazım. Birincisi, Allah korkusu. Her şeyde Allah'tan korkacağız. Takvallah. Anlatabildim mi? Allah korkusu kalbimizde oldu. He? He? Biz bütün şeyden kurtarırız. Depremden bile neyden Allah korkusuyla. Deprem geldi, Allah korkusu var işte. Sen de ölsen şehitsin. Ama Allah korkusu yoksa öldün. Hem bu dünyanın ciddi hem ahiret. Düşmana da Allah korkusuyla galip gelirsin. İkinci, muhakkak her insan günah işler, her ümmet günah işler. Devamlı tövbe istiğfarı ağzımızda sakız gibi yapacağız. Devamlı onun üzerinde duracağız. Tevbe istiğfara devam edeceğiz. Bunu yaptığımız kadarca, he, Allah Allah'ın izniyle biz ne oluruz? Düşmandan da kurtarırız. Allah'ın azaplarından da kurtarırız. Tevbe istiğfar çok önemlidir. Her zaman Allah'tan olacaksın. O da tevbe istiğfarı. İşte bu şey genel var, özel var savaş için. Bunları yerine getirse Allah'ın izniyle savaşta da genel hayatta da şeriat devletinde kurarız İnşallah. bu da ve ma zalika ala bi aziz bu da Allah yanında hiçbir şey değil Allah istese kun dese yekun olur onun için Allah'tan arzumuz bizi mücahitlerden eylesin mücahitleri yetiştirenlerden eylesin. Amin. Oların yolundan gidenlerden eylesin. Amin. Ümmetin ru cihad ruhunu e yeniden uyandıranlardan eylesin. Amin. Eğer bize cihad nesip etmediyse fiili niyetimizde nesip etsin, yerimizde bizi mücahit olarak ruhumuzu alsın. Amin. Allah şehadeti bize ve zürriyetimize nesip etsin.